Euzu billahi minash shaytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yahdihi Allahu fela ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah ve ehdahu şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu resuluhu. İmamlar <gülüyor> feenni istaqal hadisi Kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle bir bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr İmam Berbehari Rahimullah'ın Şerhus ü Sünne kitabında 161. maddede kalmıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Abdullah bin el Mübarek Rahimullah dedi ki 72 hevanın yani 72 bid'at fırkasının aslını 4 heva teşkil eder. Bu 4 heva şubeler ayrılarak 72 fırka olmuştur. Bunlar kaderiye, mürciye, şia ve haricilerdir. Bunu İbn-i da El-İbane adlı eserinde Abdullah bin Mübareke kadar ulaşan isnatla e, zikretmiştir. Kaderiye, diğer adıyla mutezile, e, işte kaderi inkar eden fırka biliyorsunuz. E, mürciye, amelleri imandan saymayan, imanda artma ve eksilmeyi kabul etmeyen İma'nın tanımına da e, amelleri katmayan fırka, Şia e, Ali radıyallahu anh'ın taraftarlığı adına Ali radıyallahu anh'i Osman radıyallantan daha üstün göre e, bir taassup Ali radıyallan hakkında. Tabi bunun içlerinde aşırı kolları var, kulağı Şia denilen rafiziler gibi. İşte Ali radıyallahu anh'ı peygamber mertebesinde gören veya ilah mertebesinde gören daha aşırıları. Bazısı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu daha önde tutar. Yani böyle kendi içerisinde değişik gruplara ayrılmışlardır. Bunların en hafifi, yani şialığın en hafifi Ali radıyallahu ile Osman radıyallahu anh'ı eşit görenlerdir. Yani şeyi sadece bundan ibaret kalanlardır. Yoksa Şia denince bunun içerisinde e, işte türbecilik, kabircilik gibi, gayb ilmini imamlara atfetme gibi çok daha değişik şeyler var. Alt şubelerinde e, uçuk bir takım itikatlar da var. Ve hariciler, hariciler de malumunuz olduğu üzere ilk hariciler Ali radıyallahu anh'ın kendileriyle savaştığı, nehrevan olayında savaştığı Harura halkıdır. E, bunlar işte necadat, ezarika, İbadiye gibi değişik fırkalara bölünmüşlerdir. E, ortak noktaları e, Müslümanların yöneticilerine ayaklanmalarıdır. Yani yöneticiyi tekfir edip ona karşı ayaklanma, e, huruç ifadesinden geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları okunyaydan çıktığı gibi dinden çıkan kimseler olarak niteliyor. Yani ibadet ehli olmalarına rağmen, takva, ve züüt, bunun gibi hasletleri olmalarına rağmen, e, yöneticileri, Müslümanların yöneticilerin hakkını tanımayan, Müslümanların cemaatine, yani halka karşı kılıç çeken, ehli i karşı kılıç çeken kimseler, onların hukukunu tanımayan kimseler haricilerdir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki insanların en şerileri haricilerdir diyor. Şöyle devam ediyor. Her kim? Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anhumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer sahabelerinden üstün tutar. Diğerleri hakkında yalnız hayır söz söyler ve onlara dua ederse başından sonuna kadar şialıktan kurtulmuştur. Yani böyle bir itikat şialıktan teberridir. Yani neymiş bu? Tekrar edelim. Ev Bekir, Ömer, Osman ve Ali rəbiyyallah anhumu diğer sabelerden üstün tutacaksın. Diğer sabeler hakkında da sadece hayır söyleyeceksin. Yani Ali rəbiyyallah anu mesela üstün tutarken Muaviye rəbiyyallah anı hakaret etmeyeceksin mesela veya Ayşe rəbiyyallah hakaret etmeyeceksin. Hepsi hakkında hayır söz söyleyip dua etmek. Onlar hakkında rəbiyyallah an demek. Hepsi hakkında. E böyle diyen kimseler başından sonuna kadar Şiyalıktan kurtulmuştur. Şiyalar demek ki kendilerini nasıl ele veriyorlar? Mesela Abdullah bin Amr'a beddo ederler. Amr bin Alsa, Muaviye radiyalanha, Ayşe radiyalanha'ya dil uzatırlar. Bu dil uzatmalarıyla arkasında daha büyük itikadlarını bir nevi ortaya koyarlar. Veya Ebu Süfyan'a da katalım ona Ebu Süfyan'a da dil uzatmaları böyle. Her kim de İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir derse başından sonuna kadar ircadan, yani mürcelikten kurtulmuştur. Yani amelleri imandan sayan bir kimse, imanın artıp eksildiğini kabul eden bir kimse, mürce akidesinden uzaklaşmıştır. Böyle diyen bu itikatta olan bir kimseye mürce denmez. Bununla beraber... Yani e, bazı şeyler görüyoruz ki, mesela insanlar bugün, bugün için e, şahit olduğumuz şeyler bunlar. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Bazen mesela imanı e, maturidiler gibi tarif ediyorlar. Yani iman kalbin tasdikinden ibaret. Böyle tanımlıyor. Yani bize de çocukluğumuz, hani maturidi akidesi olarak böyle öğretilir. Dil ile tasdik, kalbi ile ikrar. Böyle, bundan ibaret gördü bize iman. E, bu gelenekten olarak, maturide gelenekten olarak adam çıkıyor mesela e, Hanefi tekfirciler. E, imanı böyle tanımlıyor. Yani dille ve kalple tasdikten ibaret. Ağzaların amelini imanın tanımına katmıyor. Ama bakıyorsun adam tekfirci. Yani bu bir zıtlık. Ne söylediğini bilmiyor. Aynı şekilde, onlarda böyle olduğu gibi iman söz ve ameldir dediği halde Ameli önemsemeyen kimseler de var. Yani iman söz ve ameldir diyor. Selefin akidesi gibi söylüyor. İman artar ve eksilir diyor. Fakat e, neye itikad ettiğini bilmiyor herhalde bu kimse. Amelleri küçümsüyor. Ameli önemsemiyor. İşte tevhid, önemli olan tevhid diyor. Ameli muhalefetleri, Allah Resulü'ne yapılan muhalefetleri önemsemiyor. Bidatları önemsemiyor. Sonuçta diyor tevhidli kardeşimiz diyor yani bidatı neyse ne yani tevhidli bir kere tevhid e, sonrakilerin tanımlamalarıyla sonrakilerin sınırlama yapmalarıyla değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dini nasıl tebliğ etmişse yani kitap ve sünnette belirtilen vahiy vahyin sınırları neyse buna göre anlaşılmalıdır buna göre e, mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor ki meseleleri ne? Aralarındaki tartışıkları çekiştikleri meseleleri sana getirip muhakeme olmadıkça. Bir, Allah özünde muhakeme olmak. imanın şartı. Bu şimdi akide mi? Dille söylenen bir şey mi? Yoksa ağzaların ameli mi? Sana tartıştıkları meseleleri sana muhakeme olmadıkça iman etmiş olmazlar. Devam ediyor. Sonra verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden tam anlamıyla teslim olmazça iman etmiş olmazlar diyor. Kime? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitap. Bu ne demek? Tevhid, iman, yani bu e, sınır, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakeme olmak ve onun dediklerini başlarca yapmak, teslim olmaktır. Gereğiyle amel etmektir. Dolayısıyla bu başlı başına Ameli de kalbin amelinde, dilin amelinde, ağzaların amelinde komple kaplayan bir şey. Yani imandan amel, amelden iman ayrı görülemez. Söz ve ameldir diyor ama işte bir kimse tevhid ehli olsun önce tevhidi öğrensin, tevhide anlasın. Bunu anlayınca kadar ağzalan amelleri hiç önemli değilmiş gibi. Bakıyorsun adamda şey yok. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emir ve yasaklarına ittiba yok. Sakal yok. Belki bıyın da kesiyor. Bu adam selefi bir davetçi olarak insanların karşısına bile çıkabiliyor. Yani böylelerini görmüşsünüzdür herhalde. Veya sakalını kısaltıyor. Sakalını kısaltıyor. İnsanlara tevhidi anlatıyor. E bu ne yani? Veya pantolonla çıkıyor. Veya kravatla çıkan da var. Yani Fransız ceketlerle, kravatla. Böyle çıkan da var. Sarık marık yok zaten. Yani onlar onlar unutulmuş gitmiş. Yani sarık sarmıyor zaten. Ee, hele Avrupalı bazıları var, Avrupa'da yaşayanlar. Onlara böyle sunulduğu için, biz onları kınamıyoruz. Kınadığımızdan değil, onlara böyle sunulmuş. Kot pantolu altında. Ne bileyim spor kıyafetler, bir sakalı var. Selefilik bu. Böyle bir imaj. Ya Şimdi yani e, Müslüman'ın e, peygamber ve vesselamdan gelenlere kendini tabi kılması lazım. Yani en hayırlı yol, yani sen söylüyorsun yani hutbene başlıyorsun, dersine başlıyorsun Allah Resulü'nün öğrettiği gibi e, sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı Muhammed ve vesselamın hidayeti, onun yolu, onun sünnetidir. Dinde her sonradan çıkarılan şey de sapıklıktır. Yani bu söyleniyor ama e, o mecliste, bu sözlerin söylendiği o mecliste kitaba, sünnete pek çok muhalif unsurları görebiliyoruz. Yani bir kimse mesela hatasını itiraf eder. Yani ben burada hatalıyım, günahkarım der. Bizim buna diyecek bir şeyimiz yok. Ama bunlar yol gibi benimsemek problem burada. Mesela sakalını kesen dedik az önce. Adam bununla günahkar olduğunu itiraf ediyorsa o evet o günahkardır, fasıktır. Günahını itiraf ediyor, inkar etmiyor yani. Bizim burada asıl bidat ehli dediğimiz kimse günahını savunan, bunu meşruymuş gibi gösteren. Mesela düşünün, adam sarığı terk ediyor, bunu söylerken ee, ne denir? Kılıfını buluyor. Diyor ki mesela diyor, sofilere benzememek için, sofi zannederler beni diyor. Dikkat edin. Bunu işten insanlar acaba hiç düşünmüyor mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sarık sarıyor muydu? Sahabeleri sarıyor muydu? Sarıyordu. E o zaman müşrikler de sarıyordu. Evet, müşrikler de sarıyordu ama Allah Resulü bunun için müşriklere muhalefet olsun diye sarı, terk etmedi. Şimdi İbn Abbas radıyallahu sözüyle birlikte düşünün bunu. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine vahiyle bir yol gösterme, belirtme gelmediği sürece, kitap ehiline benzeyip, kitapsız müşriklere muhalefet etmeyi yeğe tutardı. Bunu gözetirdi diyor. Saçları taramada bile. Yani ben ibadet olan unsurlardan bahsetmiyorum. Saç tarama gibi edeple ilgili, saçı ayırma şekliyle ilgili olarak söylüyor bunu İbn-i Önceleri diyor, saçını böyle tarardı diyor, müşriklere muhalif fakat ehli kitaba benzesin diye. O konuda dinden bir emir gelmemiş, bir yönlendirme gelmemiş. Ama Dinden emir gelmeyen bu hususta ehli kitaba benzemeyi, yani Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi kitapsız kafirlere benzemeye tercih ediyor. Yani bir şekilde birine benzeyeceksin demek ki. O halde böyle bir durumda kitap eline benzemek gelir. Tercih sebebin bu olmalı. Niye? Kitap ehli semavi bir dindir. Bir esasa dayanıyor olabilir. Her ne kadar tahrif edilmiş bir din olsa dahi. Ama diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonradan işte ortadan... Ayırıyorsa yana yana ayırıyorsa işte ortadan ayırmaya başladı diye tam şeyini hatırlamıyorum. Önemli olan buradaki muhalefetteki incelik. Biz buradan o halde şunu çıkarabiliriz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kitapsız müşriklere muhalefet olsun diye sarı terk etmedi. O halde ne var burada? Sarıkta şer'i bir yön var. Yoksa Yahudi ve Hristiyanlara benzemek ağır basardı. Diğer taraftan şu söylenebilir, Yahudi ve Hristiyanlarda da sarık var denilebilir. Olabilir çünkü bazı eski kaynaklarda, İslam öncesinde de Yahudi ve Hristiyanlarda varmış, sarık olayı varmış. Önemli olan bizim burada bizim için belirleyici olan husus şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona veya buna muhalefet olsun diye sarı terk etmedi. Bilakis mesela Abdurrahman bin Af radiyallahu anh'ı bunun gibi bazı sahabelerini elçi olarak gönderirken, Bizzat kendiyle sarını sarığını sararak e, böylesi daha uygundur diyor. Yani şekil veriyor sarığa. Ama sarığı terk etmiyor. Tıpkı sakal meselesinde olduğu gibi. Siz Yahudilere muhalefet edin. Kitap eline muhalefet edin. Diğer bir rivayette meclislere muhalefet edin. Hepsinin muhalefet günleri farklı. Mesela Yahudiler e, bıyıklarını ağızlarına kadar sokarlar. Siz kısalt Ama sakalını serbest bırakın. De, diyorlar ki işte onlar e, boyamıyorlar sakallarını. Siz boyayın, muhalefet edin. Yani boyayarak bir muhalefet var. E, mecusilere muhalefet edin. Onlar sakallarını kısaltırlar diyor. Siz serbest bırak. Yani bunlar hep emir ve yasağın bir arada olduğu şeyler. Bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini, bu emrini biliyor, itiraf ediyor, kabul ediyor ama kendi işlemediğinden dolayı günahkar olduğunu kabul ediyor, hatada olduğunu kabul ediyorsa, e, bu büyük bir şey değil. Ama yaptığı şeye kılıf buluyorsa, yani böyle olması gerekir. Mesela diyor ki sakallığımızı toplamamız lazım, insanlara çirkin gözüküyor. Bu özü kabahatinden beterdir. Senin çirkin gözüküyor dediğin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun sahabesi, yani onlar sakallarına dokunmadılar. Zaten dokunma yetkin yok da, dokunmadılar. Bunu bu şekilde kılıfladığı zaman özü kabahatinden beterdir. Artık bir bidat başlıyor. İşte kısaltmalar geliyor sonra. İşte topluma şirin gözükecek davetçi olarak. Yani bizim İslam'ı güzel göstermemiz gerekir diyor mesela. İslam'ı güzel göstermen için senin bir şey yapmana gerek yok. İslam'ın kendisi zaten güzel. Sen yeter ki yanlış davranma. Yani İslam'da olmayan davranışlar yapma. İslam'ı çirkinleştiren şey kişinin kendi icat ettiği davranışlardır. Kendinden güzellik olsun diye bir şey koyuyor ortaya. Şöyle insanlar İslam'ı daha çok beğenir diye. Asıl çirkinlik orada başlıyor. Evet. Bir kimse demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba ederse İslam'ı en güzel şekilde teslim, e, temsil eder. Ama benden bir şeyler katayım dediği an, asıl İslam'ı çirkinleştirmek o olur. Bir kere bizim şunu bilmemiz lazım. Kalpler, kalplerin hidayeti Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani bizden olan bir şeylerle insanlar e, hidayet olacak değil. Allah dilediğini hidayet eder. Ama sen buna vesile olmak istiyorsan, ilk önce Allah'ın rızasını kazan. Allah seni insanların sevdirilmesi, kazandırılması için Allah seni vesile kılsın. Bazen de bazı düşmanların, İslam düşmanlarının uzaklaştırılması icap eder. Yani bazı kimseler vardır ki, e, fıtraten, e, bozuk toplumlar vardır. Bunların İslam'a girmesi demek İslam'a zarar Müslümanlara zarar. Bazen bu tip kimselerinde de uzaklaştırılmaz. Çünkü e, dikkat edin Müslümanların vasfını Allah Azze ve Celle, asabın vasfını Muhammedun Rasulullah Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın Resulüdür. Ve lezine onunla beraber olanlar eşittâ o al ve ruhemâi beynehu. Kafirlere karşı şiddetli serttirler. sert Kafirler kimler? Davet ettiğin kimseler. İslam'a davet etmek istediğin kimseler. Ama müminlerin vasfalarına Allah azze ve celle kafirlere karşı şiddetlidirler diye açıklıyor. Biz şimdi kafamızla yorum yapıp kendi mantığımızla, kendi reyimizle yorum yaptığımızda şöyle diyoruz. İşte kafirler madem İslam'a davet edilecek, onlara şiddet göstermeyelim, yumuşaklık gösterelim, sağımıza vuranı solumuzu da uzatalım. Böyle. Yani akıl reyler bunu söyleyebiliyor. Ama Allah Azze ve Celle Müslümanlar böyle vasılıyor. Dininle izzetli olacaksın. Kafirlere karşı kibirli olacaksın. Ama müminlere karşı, İslam ehline karşı tevazu kanatlarını indirmek gerekir. Zaten Müslümana gösterdiğin şefkat ile, tevazu ile kafire yaklaşırsan, kafir ve Müslüman eşit tutmuş olursun. Kaldı ki daha çirkinleri yapılıyor. Daveti güya güzel göstermek için Davete icabet etmemiş, tevhide uyum sağlamamış, İslam'a girmemiş kimseler Müslüman olsun diye onlara daha fazla yumuşaklık gösterip bu sefer Müslümanlara ehli İslam'a sert davranıldığını görüyoruz. <gülüyor> Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselâ bu yüzden e, tedip edilmiş Allah Azze ve Celle tarafından itaba uğratılmıştı. Yani. Mesela müşriklerin ileri gelenleriyle konuşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O sırada İbn-i Ümmü geliyor. Kör, âmâ bir sahabe. Basit bir mesele, abdestle ilgili bir mesele soruyor. O anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevhidi anlatıyor, imanını anlatıyor. Kafirlerin en büyük önderlerini İslam'a davet ediyor. Yani bu kimseler Müslüman olsa İslam'a büyük bir kazanım olacak. Ama sen zaten Müslümanın. Yani bir yerde cepte tabiri caizse diye sorduğum mesele bir abdest gibi böyle bir mesele. Yani ameli bir mesele. Yani ameller imandandır meselesiyle alakalıdır. söylüyorum bunu. Anlattığı konu akidevi. Temel imanla ilgili bir mesele. Müslümanın sorduğu ameli bir mesele. Sonra da öğrenebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle düşünüyor. Yani sana ben sonra cevap veririm. Sonra ilgilenirim. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayeti iniyor. Kıyamet gününe kadar okunacak kitapta bu tavır kınanıyor. Bu Allah Resulü'nü kınamak için okunmuyor bu ayetler. Buradan ibret alın. Allah Azze ve Celle böyle bir tavrı Resulü'nden bile kabul etmiyor. Sakın siz yapmaya kalkmayın. Sizin durumunuz daha kötü olur. Yani Resulü uyarıyor bu konuda. En sevdiği kulu. Onu uyarıyor. Kitabında azarlıyor yani. Bu da bizim başka şeyler de çıkarmamız lazım. Mesela eee biz uyarıldığımız zaman, Müslüman bir kardeşimiz tarafından, hocamız tarafından veya ilimce daha, senden daha art seviyede de olabilir. Müslüman bir kardeşin seni bir hatanla ilgili olarak uyardığı zaman, sana bir nas ulaştırdığı zaman, bundan dolayı yüksünmememiz de gerekiyor. Yani nefis terbiyesi, eleştiriye açık olma, bu hasletlere de sahip olmamız lazım. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o konumda birisi, Allah Azze ve Celle kıyamet ününe kadar okunacak kitabında ona böyle bir itapta bulunuyor. Yani biz kitap ve sünnetin nasları söylendiği zaman ya şu hoca ne kadar insafsız, yani milletin içerisinde beni rezil etti bile diyebilirsin yani. Yani bu hadisi söyledi herhalde beni kastediyor. Milletin içinde beni niye rezil ediyor ki? Ben bir daha burada durmam. Bizim tavırlarımız böyle. Ama o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani Allah'ın en sevdiği kulu Allah kitabında bu uyarıyı yapıyor ve Allah Resulü'nün şu tevazuuna bakın yani. Biz bu tevazuyu da örnek almamız lazım. Eleştiriye açık olmamız böyle olmalı. Yani biz vahye karşı boynumuz her zaman kıldan ince olmalı. Yani bunu getiren kimseden dolayı bizim büyüklenmememiz lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibir tarif ederken böyle anlatıyor. Yani kibir bunun kalbinde zerre kadar kibir olanın cennete giremeyeceğini bildirince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelere ağır geliyor Diyor ki e Allah Resulü bizim işte elbisemiz güzel olsun, bineğimiz güzel olsun yani şunlar bunlar iyi olsun biz böyle şeyler istiyoruz. Acaba bu da mı böyle? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kibir o değil. Kibir hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir. Daha önce bunun veçhını açıklamıştım. Hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmek. Bunu birlikte zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazen sana hakkı getiren kimse, küçük gördüğün birisi olabilir. Bazen küçük bir çocuk olabilir. Ya bana hakkı bu çocuk söyledi veya falanca adam söyledi. Onun söylediğinden ne olur deyip, gelen hakkı reddedersen Allah korusun. Kişi helak eden şeylerden birisi olur. Bizim eleştiri açık olmamız lazım. Nefislerimizi çok yükseklere koymamamız lazım. Biz e, bu eleştiriler sayesinde, tedip, terbiye olacak insanlarız. Buna açık olmalıyız. İhtiyacımız da var yani. Ama biz bunu reddedersek e, aslımızı inkar etmiş oluruz bir yerde. Büyük bir nankörlük olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'ın korumasında, muhafazasında olan birisi dahi böyleyken, işte sahabelerinde mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddetli ağır uyarıları var. Onun muhatabı olan bugün işte e, Allah'tan rıza dileyerek, dua ederek andığımız sahabeler. ama Allah Resulü ağır sözler söylemiş fakat bu sahabeler çekip gitmemiş. Çekip giden de var. Çekip giden de var yani mürted olan da var. Cebele bin Eyhem diye birisi. Bu adam bir büyük bir kavmin kralı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın davet mektubu yazıkları kişilerden, hükümdarlardan bir tanesi. Ve bu Müslüman oluyor. Müslüman olduğu sırada bir e, hac esnasında mı artık? Müslümanlardan biriyle aralarında bir sürtüşme oluyor. Ve kendisine bir eziyet dokunduran bu adama tokadı çakıyor bu. Ömer Radyalan Zamanında. Estağfurullah ben Allah Resulü dedim. Ömer Radyalan Zamanında olabilir. Şu an kısa tam şey olmadı. Ayağına basıyor. Ayağına basıyor, ondan sonra işte tokat vuruyor. Öyle bir şey oluyor da. zaman Ömer Radyalan zaman da olabilir. Ben e, karıştırdım galiba. Ve Ömer Radyalan diyor ki, sen buna kısas uygulayacaksın. Sen de buna tokat at. Madem o sana yanlışlıkla ayağına basmış, sen de ona kasıtlı bir şekilde tokat vurdun. Sana da bunun tokat atması lazım. Adam diyor ki, ben diyor bunun için mi Müslüman oldum? İşte ben şöyle şöyle imkanlar terk ettim. Kraldım ben. Burada sıradan bir vatandaşla, Eşit seviyede mi olacağım diyor ve kaçıp gidiyor. Kıssa böyle bazı e, tarihi kaynaklarda yani İsnadını tespit edemediğim bazı tarihi kaynaklarda bu Cebele bin Eyhem'in İstanbul'a yerleştiği yani Bizans o zamanki Bizans taraflarına kaçtığı sonradan çok pişman olduğu e, dönmek istedi ama buna bir türlü işte cesaret edip de yani kibrini kırıp da dönemediğine dair bir şeyler anlatılıyor. Diğer bazı rivayetlerde. Fakat yaygın olan, kaynaklarda geçen kısa anlattığım kadar. Yani bu adam böyle kaçıyor. Yani hakkı kabul etmemek, işte kendini büyük görmek, başkasını küçük görmek, bunlar tehlikeli şeyler. Ve bizim için şu konuyla alakalı olan kısmı iman ve amel noktası. Yani tevhid öncelikli diyerek, işte ben gayrimüslimleri, Yahudi, Hristiyan veya falancayı filancayı davet edeceğim. Onların gönlünü kazanacağım diye sakın Müslüman kardeşlerin hakkını ihlal etmeye kalkma. Çünkü Müslümanların, ashabın, övülen kimselerin vasfı Allah'ın kitabında kafirlere karşı şiddetli, izzetli. Maide 54. ayetine de bakın. Onunla da çok alakalı bu. Allah Azze ve Celle beğenmediği, razı olmadığı şeylerden bahsederken, siz böyle davranırsanız sizin yerinize öyle bir kavim getiririm ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bunların vasfı müminler arasında tevazuolu kafirlere karşı izzetlidirler diye geçiyor. Yani kişinin diniyle izzet bulması, İslam'ı aziz gördüğü içindir. Ya Kafire karşı gösterilen o kibir dediğimiz şey İslam'ın izzetinden dolayıdır. Nefsin izzeti için değil. Burasını e, ayırt etmek lazım bunu gösterirken küfür eline karşı bu niye yarıyor demek ki insanların kalbinin İslam'a ısındırılması böyle olur sen mantığına bakıyorsun diyorsun ki kafirlere işte yumuşak davranayıp kanatları indireyim böyle ısındırayıp bizim eksik kusurlu akıllarımız böyle diyor niye böyle diyor çünkü Allah'ı unutuyor hidayetin kalpleri İslam'a ısındırmanın Allah'a ait olduğunu unutuyor ama Allah'ın öğrettiği, sana kitabında emrettiği şekliyle hareket edersen, bu insanların İslam'a girmesine sebebiyet veriyor. Şimdi dikkat edin. Yani bunları tamamen geçin. Sadece şunu düşünün. İslam'da cihat farz mıdır? Cihat ne için yapılır? İslam'a davet için. Değil mi? Ya bu adamlar kılıçla İslam'a giriyor, kılıç zoruyla. Bundan bir hayır mı gelir diyebilir bir insan. Ama İslam budur işte. Kıhı istoruyla adam Müslüman oluyor. bir mecburuya. Çoğu topluluklar böyle olmuştur. Ama İslam'ın amellerine mecbur uyacaksın. Yani Müslüman olduğu zaman, çünkü savaşta üç şey teklif ediliyor. Ya öldürüleceksin, ya e, kitab ise zımmi olarak, vergi vererek, Müslümanların kanunlarına tabi olarak, Müslümanların arasında zilletle yaşayacaksın, ya köle edinileceksin. Köle ve cari olarak kalacaksın. Veyahut da Müslüman olacaksın. Bunlardan olmamak için, ile ilgili bu masraflarını kaybetmemek için şeklen Müslüman olmuş oluyor. Şeklen Müslüman olunca ne olacak? Sadece dış, ağza, yani amel dediğimiz şeyler. Söz konusu. Yani bu adam namaz kılacak. Ay geldiğinde oruç tutacak, i̇şte hacca gidecek, zekat verecek, zekat alınacak. İslam devletinde zekat memurları topluyor, mecbur verecek zekatı. Şekil olarak Müslümanlara benzeyecek. İslam devletinde bu başka bir şey düşünülemez. Bunların hepsini yapacak sadece zahiri, dışı. İslam'ın daveti dıştan içe doğru. Cihatta bunun için işte. Zorla, kılıç zoruyla Müslümana benzeyeceksin. Müslümanım diyeceksin. Kılıç zoruyla. Sonra bu dış şekil senin kalbini ihya edecek. Bunun tam tersi mantık. Mürce mantık nedir? Benim kalbim temiz. Dışım yani İslam'a pek uymuyor ama benim kalbim temiz. Benim kalbim doğru bir akide üzerinde. Ya bakma işte benim e, şeklim, şemailim gavura benzeyebilir. Şeklim, şemailim toplara veya şarkıcılara benzeyebilir. Ama benim kalbim işte tertemiz sahabenin akidesi. Böyle bir yalan olamaz yani. İslam böyle bir şey kabul etmez. Kalbin onların kalbi gibi olsun ama şeklim İslam'a benzesin. Çünkü dış şeklin İslam'a benzediği zaman, zamanla bu kalbine doğru silah kalbinde düzelecek. Ama dünya hükümleri bakımında, yani biz zahire bakarız, yani benim selam verdiğim adam, selam aldığım adam, şeklen Müslüman olmalı. Belki bir münafık, İslam şekline girmiş olabilir, hiç mesele değil. Ama bir mümin kafir şekline girip de, Kafir kılığına girip de onların kılığında bana gelip selam verse ben onu almayabilirim. Almamalıyım belki de. Yani e, cihadı bu yönlü düşünün. Yani kafirlere karşı şiddet uygulamak demek Allah'ın bunu emretmesi bu yönlü. Çünkü o kalpleri hidayet edecek olan Allah. O hidayeti biz verecekmiş gibi hareket edemeyiz. Bundan dolayı da Müslümanları e, rencide edemeyiz. Fethullahçılar bilirsiniz hepiniz. Bunlar yani nurcu gelenek diyelim, daha, daha genişletelim daireyi veya Süleymancılar, bunun gibi şeyler veya siyasetçiler, politikaya girmiş olanlar, bunlar İslam'ı getirmek adına, daha büyük şeyler yapmak adına yine biz bu tahrikleri de katabiliriz. Şekler, İslam'ın kılık kıyafetini, İslam'ın zahiri amellerini görünür yerlerde terk ediyorlar. Gayeleri İnsanlara davete ulaştırmak. İşte sakal <gülüyor> kesmeyi e, adeta vacip gibi görüyorlar neredeyse. Bir kimse aralarında, Nurcan arasında sakal bıraksa, işte İslam'ı çirkin göstermekle, davete zarar vermekle, şununla, bunla suçluyorlar. Ya yani Bunu Adi Nurcan yapıyor, Berik'in işte Süleymancar yapıyor, İzmit Tercar yapıyor da, Selefi e, olan, kendisini selefe nisbededen Müslümanlar arasında dahi bazı gafil kardeşlerimiz diyelim. böyle tuhaf şeyleri gündeme getirebiliyorlar. Mesela bidat eline reddiye verilmesi. Biz çok duyduk bunlar. Mesela bu Fethullah Gülen e reddiye verdiğimiz sırada işte davete zarar veriyorsun da bir sürü Fethullahçı işte bizim davetimize muhatap kardeşim, Fethullahçı senin davetine muhatap diye yani hak söylenmeyecek mi? Allah Azze ve Celle'nin mesela ayetlerinde Tepe Suresi diye bir sure var. Ebu Leheb. Ebu Leheb'in eli kurusun. Onun karısı gündeme getiriliyor. Ebu Leheb müşriklerin lideri. Yani bu davetin muhataplarından birisi. Yahu Ebu Leheb'in bir sürü seveni var, bir sürü taraftarı var. Yani bu büyük bir kabilenin lideri, sözü geçen birisi. Ya ey Muhammed sen buna niye dil uzatıyorsun Demez, demiyorlar mıydı acaba? Bütün Müslümanlar namazlarında dahi bu sureyi okur. Veya onun e, Mescidi Nebevi'de minber kurdurup da Hasan bin sabiti müşriklerin ileri gelenlerini hicvederek, şiirlerinde hicvetmesi için minber kurduruyor. Bakın normalde mescitlerde şiir okumak yasaktır. Yani dünyevi şiirler. Yasak. Ama mesele Şirk elinin reddedilmesi, İslam'ın savunulması ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu cihadın bir şubesi olarak görüyor. Bakın cihad dedik. Allah Resul diyor çünkü. Dille cihad olarak sayıyor. Şunu iyi bilin ki senin bu şiirlerin falanın ve filan oklarından daha fazla müşrikleri zelledicidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müşriklerin ileri gelenlerini hicveden bu şiirler. Bu şiirler herhalde onlara yağlama yakama yapmıyor. Onları aşağılıyor. Şimdi insanların, Müslümanların akidelerini bozan, e, pek çok Müslüman kardeşimizin aldanmasına sebebiyet veren, onların cehennem çukurlarına e, yuvarlayacak akidelere satmasına sebep olan, işte Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, bunun gibi adamlar, bugün işte çok popülaritesi olan, geniş halk kitlelerine hitap eden insanlar. E bir Müslüman çıkıp buna yani e, ilmi olan birisi çıkıp buna reddiye verirse e, diğerleri nasıl karşı çıkar ki buna? Yani buna hakları yoktur. Çünkü bu sünnette olan bir şeyi yapıyor. Yeni bir şey uydurmuyor. Sünnet çerçevesinde hareket eden bir kimse kınanamaz. Bunu kınayan insanlar sünnette olmayan başka yöntemlere satmışlardır. Alternatif yollar uydurmuşlardır. İşte biz e, şirk ehlini neyse veya bidat ehlini davet edebilmek için işte bu Mustafa İslamoğlu'dur, Abdülaziz Bay'in'dir, bunların hayranları var. Biz bunları kazanmak istiyoruz. O yüzden onların önderlerine de uzatmıyoruz. Yoksa bu onların ilahlarına söylemek olur. Böyle mantıklar icat ediyorlar. Bunların ilahlarına söylemek falan değil bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı arasında uyguladığı, teşvik ettiği bir şeydir. Bu dil ile cihattır. Dil ile da terk edersen artık ne yapacaksın ki? Cihadın hangi şubesini yapacaksın sen? Yani şu an fiili olarak kıtal boyutundaki cihadı yapamıyoruz. Böyle bir imkan yok. Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Resulü'nün diliyle, kitabıyla, malla değil mi? Canla, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde dille. Şimdi bunlar biz bu cihat yollarını hep kullanmak zorundayız. Malla, canla, cihat yani kıtal boyutundakini yapamıyoruz. Sen şu dille yapılan cihadı da iptal edersen ne olacak? Demek ki yarın cihat söz konusu olsa, kafirlerle savaş söz konusu olsa bu zihniyet diyecek ki, yahu siz İslam'a zarar veriyorsunuz. On diyen var zaten, cihadı İslam'a uygun bulmayan güya. Böyle kafalar da var. Bunu zararlı görecekler demek ki. Yani zorla insanlar Müslüman yapılır mı, böyle şey mi olur? Kardeşim, bu dini İslam'ı verilen Allah Azze ve Celle. Bizim hevamıza bırakılsa evet, bizim hevamızda olan, hevamızda belirleyeceğimiz dinde cihat falan olmazdı. Namaz da olmazdı, şu da olmazdı, bu, bu da olmazdı eğer bu din bize bırakılsaydı. Bu dine Allah koymuştur. Mürtedin, dinini değiştirenin boynunu vurun diyor. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara ilan etmiyor mu, duyurmuyor mu? Yani Müslüman olmayanlar bu hadisleri duymuyor mu? Biliyorlar, kafirler de biliyorlar, bilsinler. İslam'a girdiğin zaman artık çıkış yok. Çıkarsan öldürülürsün. Bunu bilsin de girsin. Yani böyle bir şey yokmuş gibi de demek ki İslam'ı anlatamazsın. Bu dini koyan Allah Azze ve Celle. İşte namazı kılmasan da olur. Böyle bir şey yok. Namazın terki küfürdür. Namaz kılmayan bir kimsenin kafir olduğunu Allah Resulullah ve Vesselam söylemiştir. Hiç kimse ondan daha güzel bir söz söyleyemez. Dolayısıyla Allah Resulü böyle söylemişken işte ben insanları kaçırmayayım diye namaz kılan, terk eden, kafir olmaz gibi yollara gidemeyiz. Böyle diyen kimseler işte insanları hidayet etmenin kendi ellerinde olduklarını zannediyorlar ve İslam'ı çirkinleştiriyorlar. İnsanları İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Asıl uzaklaştırma budur. Neden? Çünkü bu kimselerin davetiyle, bu şekilde davetiyle şayet bir kimse İslam'a girerse, o İslam'a girmiyor. İslam'a girdiğini zannediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dinden daha farklı başka bir dine girmiş oluyor aslında. Aldatılıyor. Bu daha fazla uzaklaştırmaktır. Bu kimse hakka hiçbir zaman dönmez böyle bir kimse. Niye? Çünkü senin anlattığın İslam bunun hevasına uymaz. E sen bu insanı işte İslam'dan uzaklaştırdın. O kendisini Müslüman oldum sanıyor. Ama Allah Resulü'nün açıkladığı dine ittiba etmiyor. Asıl uzaklaştırma budur. Kavramların, şer'i kavramların içini boşaltmak, onun yerine başka kavramlar doldurmak, e, bunlar hepsi İslam'dan uzaklaştırmaktır. Ama olduğu gibi yaşayan kimselere gelince, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde beyan ettiği gibi, Allah şu kimselerin haline güler ki, zincirlerle sürüklenirler cennete. Allah diyor, bu böyle bir topla güldü diyor. Şimdi bir kimsenin zincirlerle cennete sürüklenmesi ne demek? Yani insanlar istemiyor. Sen kılıç zoruyla adamı İslam çerçevesine sokuyorsun. Zorla Müslüman oluyor. İstemeye istemeye Müslüman oluyor. Mecburen bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Mecburen işte canının parçası, malı gidiyor zekata şuna buna. İşte vakti gidiyor namaza, cemaate, cihada falan filan. Fakat bunlar onun kalbini ihya ediyor, ihya ediyor, cennete girmesine sebebiyet verecek e, hale sokuyor onu. Vücutta bir et parçası vardır ki o düzgün olursa, ağzalar da düzgün olur. O bozuk olursa ağzaların amelleri de bozuk olur. O et parçası kalptir. O kalbin bozukluğunu ıslah edecek şey, işte dış ağzaların amellerini düzeltirsen, sen İslam'ın kalbına girersen, Dikkat edin. Meselelerini sana muhakeme olacaklar diyor Allah Azze ve Celle. Bunu şart koşuyor. Resule Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhakeme olacaksın. Hangi mesele olursa olsun. Büyünü kırkma meselesi. Burnundan kıl alma. Her şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhakeme olacaksın. Sonra o sünnetteki hüküm neyse Allah emrediyor kitabında. Bu kitabın emridir yani. İman etmek isteyenler için Allah'ın kitabındaki emir bu. Nisa 65. ayet. Sonra verdiğin hükümden dolayı baktın sünnete. Allah Resulü bir şeye hükmetmiş. Bir şeyi sünnet kılmış, müstahap kılmış, farz kılmış. O hükme gönlünde hiçbir sıkıntı duymadan yani sıkıntı varsa o sıkıntıyla da nefis mücadelesi yapacaksın. Nefsin hoşuna gitmeyen o şeyden hoşlanır hale gelinceye kadar yani rızayla Gönül hoşluğuyla iste iste hatta o hale gelecek ki biri sana zorla, ikrah ile ona mani olmak istese yine de terk etmeyeceğin şekilde. O şekilde benimseyinceye kadar nefsinle e, hesaplaşacaksın, cihad edeceksin ve teslim olacaksın. Bu şekilde olmakca iman etmiş olmazsınız diyor Allah Azze ve Celle. İnsanların ne dediği önemli değil. Allah Azze ve Celle kitabında kimin imanını kabul edeceğini, kimin imanını kabul etmeyeceğini kendisi bildirmiştir. Biz de kendi nefislerimizde bu ayeti böyle düşünmek zorundayız. Yani biz her meselemizi acaba Allah Resulü'ne muhakeme oluyor muyuz? Bir, yoksa başka şeylere mi muhakeme oluyoruz? Muhakeme oluyoruz da Allah Resulü'nün verdiği hükümden sonra yüz çevirip başka işler mi tercih ediyoruz? Başka bir ayet tehdit ediyor sonra. Diyor ki, e, hiçbir iman etmiş erkeğe veya kadına, iman etmiş kadına, Allah ve Rasulü bir şey hükmettikten sonra başka bir tercih hakkı yoktur. Bu da imanla bağdaşmıyor. Allah Resulün verdiği hükmü baştercih edeceksin. Hayat rehberi yapacaksın. Ee, bu ayet hayatımızı şekillendiren bir ayet olmalı. Bizim başka hoşumuza giden bir şey olmamalı yani. Allah Resulün sünneti varsa ondan daha çok, ondan başka hoşumuza gidev, razı olduğumuz bir şey olmamalı. Ama tuhaftır ki biz bunu göremiyoruz yani. Bunu göremediğimiz için, yani imanı e, işselleştiremediğimizden, kendi e, hayatımızda uygulayamadığımızdan, uygulamadığımızda, e, daha başka pek çok problemlerle Allah bizi imtihan ediyor. Başımıza gelen belaların da, sıkıntıların da bunların yüzünden olduğunu anlayabilirsiniz. Yani illaki bundan değildir ama bunlar birer sebeptir. İyi de bir şeydir aslında. Mesela bizim eksikliklerimiz var. Yani şu ayete ittibada eksikliklerimiz var. Her meselemiz Allah arasında muhakeme oluyor muyuz? Nefis muhasebesi Ondan sonra onun verdiği hükümden dolayı e, gönüllerimizde sıkıntı oluyor mu? Bunlar varsa, her mesele muhakeme olmuyorsan veya bir sıkıntı varsa, uygulamıyorsan, teslim olmuyorsan, biz malımızla, canımızla, evladımızla, şunla, bununla imtihan edileceğiz eğer güzel bir yoldaysa e, yani istikametimiz düzgünse buna rağmen eksikliklerimiz varsa Allah bu eksikliklerimize karşı verdiği bu belalarla bizi uyarıyor. Bir taraftan temize çekiyor. Bu musibetler e, bir taraftan temizlik vesilesidir. Bir taraftan da uyarıdır. Kendine çeki düzen ver. Bazen e, ahiretteki derecenin yükselmesi için dünyadaki istifadenin menfaatlenmenin daha az olup ahiretteki nasibinin bol olması için de Allah sıkıntılar verir. Bu yönde var. Mesela bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben seni seviyorum ya Allah Resulü deyince o halde belalara hazır ol. Tepeden inen derenin, suların indiği gibi belalara hazır ol diyor. Bu belalar bir taraftan insanı ıslah eder. Ama yeter ki insan yolundan dönmesin. İşte ben Müslüman oldum da başıma şunlar bunlar geldi. İşte ben Resul'ün sünnetine uydum da işsiz kaldım. Şunlar bunlar oldu. Resul'ü sevdiğin için başına bunlar gelecek. Sen buna sebat et ki Allah seni derecelerle yükseltsin. Ve terk ettiğin şeyden daha hayırlarını sana nasip etsin. Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanıdığın zaman, dünyadaki onun sistemini, kevni sistemini tanıdığın zaman, şer'i emirlerine uydurduğunda... Sana zor gelen bir şey olmaz. Sebepsiz rızıklandırılırsın. Ummadığın yerden Allah kapılar açar. Allah bunu kitabında vaat ediyor. Sen Rabbini tanı. Buna uğraş. Em yok bu olsun ve ona göre hareket et. E, dünyada karşılaştığın meselelerde problem yapma. Çünkü e, bu kevni olan olaylar senin boynuna vazife değil. Rızık endişesine düşme. Rızık Allah'ın kefil olduğu bir şey. Defaatle ayetlerle kefil olduğu bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam defaatlerle uyarı yaptığı bir konu. Allah'ın sana yazdığı rızkı sana ulaştırmadan sen ölmeyeceksin. Bu vaat var. O halde sen dünyalık bir sıkıntım benim başımdan gitsin diye sana vacip olan şeyleri terk ettiğinde boş işle uğraşıyorsun. Boş şey, Ben yani boş bir kaygıdır bu. Rızkı Allah kefil. Allah sana bir nimetin ulaştırılmasını takdir etmişse veya takdir etmemişse olacak olan o. Sen ne kadar çalışsan o sana gelmeyecek. Veya ne kadar uzaklaşsan o nimet sana yazıldıysa seni bulacak. Kaçarı yok yani. Kevni takdirat Allah'ın elindedir. Allah sana bu konuda bunu vaat etmiş, rızkını vaat etmiş, başına gelecek şeyleri de yazmış, bitirmiş. Bunun yanı sıra sana bir takım emirler veriyor, şerî emirler dediğimiz. Kendini kitap ve sünnette teslim et, uy, uydur kendini, başka bir şey sorun etme, kafana takılmaz, Başına gelecek zararı dert etme, onlar Allah'tan, Allah'a ait. bunlar gidermek de Allah'tar. Böyle olursan, ateşlere atılsan bile, İbrahim gibi olursan, ateş sana zarar vermez. Yakmaz o ateş seni. Niye? Çünkü ateşe yakma kudretini de veren Allah Azze ve Celle'dir. Sen bütün eşyanın sahibine tevekkül et, ona teslim ol. Ve senin korktuğun o zararları bırak, Allah senden telafi etsin, bertaraf etsin. Allah'a teslim ol, tevekkül et. Allah kendisine tevekkül edeni asla yerde bırakmaz. Ama insan Allah'a itaat edebilmek için başka şeyleri sağlam almak istiyor. Mesela işimi kurayım da, e, belli bir geçim elde edeyim de öyle hicrede edeyim. Yoksa işte hicrede ettiğim yerde sıkıntılar yaşarım. Bun, bunlar zayıf şeylerdir yani iman zayıflığından kaynaklanan şeylerdir. E, Allah Azze ve Celle ile dini konusunda pazarlık olmaz. Yani Allah bir şeyleri emretmişse işte ben ya Rabbi şu anda hazır değilim böyle deme hakkın yok. İşte şunları şunlar yapayım işte olan evlendireyim, kız evlendireyim, falan askerlerini yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Yani böyle pazarlık olmaz Allah'ın emirlerine karşı. Allah'ın emirlerine karşı ancak teslim olunur. Bundan dolayı da başına gelen ne varsa ya Rabbi ben sana itaat ettim de bana bunlar bunlar geldi. Ben bunu artık sana havale ediyorum de. Buna yüzün olsun. Ve Allah senden kaldırsın bunu. Belalar defetsin. Allah'a itaat etmiyoruz ama Allah'ın vaat şeyleri istiyoruz. İtaat et, öyle işte. Evet, şu maddeyi bitirelim. Her kim, her iyi ve günahkar arkasında namaz caizdir ve her halife ile beraber cihad edilir derse, kılıç ile sultana karşı çıkmayı caiz görmez ve onların ıslah olmaları için dua ederse, başından sonuna kadar harcerin görüşünden kurtulmuştur. Evet, burada şialığı zikrettim elif önce. Sonra mürcelikten kurtuluşu. Zikretti. Az önce onun için açıklama yaptık. Bu kısımda da iyi ve günahkar arkasında yani yöneticilerden salih olsun, pask olsun. Bunların arkasında cuma namazları gibi, bayram namazları gibi namazları kılmayı e, caiz görmek e, her halifeyle ister adil olsun ister zalim olsun bunlarla beraber cihat edilebileceğini kabul eden e, kimse ve sultana karşı kılıç ile silahla ayaklanmaları e, caiz görmeyen kimse onların Allah sığa etsin. Yani fasık olanlarını, zalim olanlarını Allah sığa etsin. Onların şeridini bizden uzaklaştırsın. Böyle dua ederse başından sonuna kadar harcenin görüşlerinden kurtulmuştur. Yani e, burada bu konularda dengeyi e, kurmak lazım. Şimdi yöneticileri tekfir etmek ayrı bir konu. Bazen tekfir etmez de zalimdir yönetici. Ee, onu tekfir etmez ama ona beddualar eder. Allah işte boynunu kırsın, belini kırsın bilmem ne. Böyle beddualar eder. Ee, i̇şte mitingler yapılır. Ayaklanmadır bu da bir nevi. Veya oy kullanma yoluyla yöneticiyi devirmek ister. Vesaire vesaire. Kim bunlardan beri ise bunlara girişmez. Fakat ya Rabbi başımıza zalim olmayan, adil, iyi kimseler getir Başımızdaki zalimi de sen ıslah et, onun işte fıskını, günahkarlığına bertaraf et, onu hayırlı bir hale getir. Yani Allah'tan iste bunu. Bu işte sünnet ehlinin alametlerindendir. Ama harici bunu kendisi halletmek ister. Yani yöneticiyi ben devireyim. Yani bu insanlara vazife kılınmamıştır. Yani yöneticileri ıslah etmek... Allah Azze ve Celle'nin vazifesidir. O kendi üzerine almıştır. Yeter ki siz iyi olun. Siz iyi olursanız siz e, sınırda, sünnetin sınırında, şeriatın sınırında hareket ederseniz yöneticilerinizin kalpleri de benim elimdedir diye bazı haberlerde de gelmiştir bu. E, Tarih de buna şahittir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında bize bahsetti kıssalar buna şahittir. İşte Musa Aleyhisselam gibi, kavmi gibi. Musa Aleyhisselam, bakın yönetici kim? Firavun. Yani en kafir kimdir yeryüzünde, en despot adamların başında kim gelir? Nemrut gelir, Firavun gelir yani. Böyle bir adama Musa Aleyhisselam gidiyor ve beni ve kavmimi serbest bırak biz gidelim diyor. Yani şunu demiyor. Yani Musa Aleyhisselam niye ona karşı cihad etmedi? Yanında da işte İsrailoğulları vardı. Niye vuruşmadı, savaşmadı? Bunu yapmıyor. Beni ve kavmimi bırak biz hicret edelim, gidelim. Bunu istiyor. Sonra hicret ediyor. Sabrettikleri zaman Allah Azze ve Celle'nin onlara ayrı yardımlar oluyor. Tefsir derslerinde zaten bunları işlemiştik. Tekrar o konuların ayrıntılarına girmeyeceğiz. Netice olarak, özet olarak sadece şunu söyleyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mesela İbn Mesud radıyallahu gelen rivayette, yine Malik bin Hüveris radıyallahu gelen rivayette, onların yüklendikleri onlardır. Yani yöneticiler bir vebal yüklenmişlerdir. Lehlerine veya aleyhlerine olan durum onlarla alakalıdır. Sizin yüklendiğiniz de sizedir. Bize Yani biz halk olarak, aramızda yönetici yok, devlet yöneticisi yok. Biz ne düşünmeliyiz o halde? Bize düşen de bize ise, bize düşeni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Gayrı meşru olan, şeriata uymayan bir konuda hiç kimseye itaat yoktur. Allah'a isyan olan bir konuda mahluka itaat yoktur. İtaat edilmez. İtaat edilmez. Dengeyi şuradan ayarlamak lazım. İtaat edilmez demek. O halde itaat edilmez. O zaman kılışa ayaklanalım. Bu da değil. Bu da değil. Zalimse sabret diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sabret. Yani denge dediğimiz şey bu. Gayrı meşruluğusunda itaat edilmez. İsterse salih bir lider olsun. Gayri meşruluğusunda ona da itaat edemezsin zaten. Bu noktada yöneticinin bir fonksiyonu yok. İster adil olsun, ister zalim olsun, sana gayri meşru bir şeyi emrederse burada itaat edemezsin. Ama başka yerlerde sırtına vurup malını alsa bile itaat ettiği Allah Resulü Aleyhissalatüssem bu hadisleri nasıl birleştireceğiz? Bu mesele aslında gayet basit. Yani bu hadisler arasında da çelişki yok. Gayri meşru olan hususta itaat edilmez dedi Allah Resulü Vesselam Senin dininle, akidenle, inancınla ilgili bir konuda. Veya haram olan bir konuda seni zorlarsa itaat etmez. Ama senin dünya ile ilgili bir hakkına tecavüz etse burada itaat etmek zorundasın. Yani ayaklanamazsın, itiraz edemezsin, vuruşamazsın. Mesela sırtına vurup malını alsa bile diyor dünyanınla ilgili senin. Senin tarlanı senin hakkın ama yol geçireceğim dedi zorla aldı senin paranı da vermedi. Evet zulmetti. aldı senden vay efendim bunu nasıl yapar bu caiz değil bu ayrı bu senin dünyayla ilgili hakkına tecavüz veya bir işe sen daha ehildin ama o tuttu başkasını amcasını dayısını yeğenini koydu işe zulmetti onun günahı ona bundan dolayı sen ona ayaklanamazsın bunlar hep dünyayla ilgilidir ama senin namaz vakitlerine karışıyor Diyanet orucuna karışıyor Zekatına karışıyor. Kurban kesiyorsun derini zorla almaya kalkıyor. Buralarda itaat etmek zorunda değilsin. İtat etmesin. Gayrimeşru olan bu usta itaat etmesin. Ama dünyana zarar veriyorsa orada sabretmek emrediliyor. Ayaklananlar ne için ayaklanıyor dikkat edin. İslam dünyasında her tarafta ayaklanma var biliyorsunuz. Ne için ayaklanıyorlar? Bir tanesi var mı Allah'ın diniyle ilgili, kitapla, sünnetle ilgili muhalefetlerden dolayı? Ayaklanmaların temelinde dünyalık hakların talebi vardır. Yıllarca mesela camiler, Kur'an kursları, İslami tebliğ, bunlar yasaklanırken, kimsenin kıkı çıkmazken, ha biz ayaklansınlar bundan dolayı bunu da söylemiyoruz, böyle anlaşılmasın. Ama bunu yapmayan, bunların hepsine teslim olan, işte devlet zorluyor, mecbur yapıyoruz falan filan. İşte çocuğunu okula gönderiyor, işte devlet zorla gönderttiriyor, ne yapalım falan. Orada itaat ediyor bak, din aykırı şeyde. İtaat ediyor orada. Ama vergisini ağırlaştırıyor, malına dokunuyor, burada ayaklanıyor. Kendini yakıyor adam, bir ayaklanma başlıyor. Dünyasına dokunduğu için ayaklanıyor bu insanlar. Evet, bunlar... E Dengenin korunması gereken şeyler, dinimizle alakalı bir hususta devlet zorlamaya kalkarsa, başlarımızı açmaya kalkarsa, sakalımızı kesmeye kalkarsa, kadınların yüzlerini açmaya zorlarsa, buralarda asla itaat etmeyiz gerekirse bunun için canımızı veririz. İdam mı ediyorlar etsinler. Bunun sonunda idam varsa idam. Çocuklarımızı zorla okula göndermeye kalkıyorlarsa burada itaat etmeyiz, tekfir de etmeyiz ayrı mesele ama bu ayrı meşru itaat etmeyiz, göndermeyiz. İsterse bundan dolayı hapisleri alsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama onlara itaat etmememiz, bu konularda itaat etmememiz, işte bu yöneticiler için ayaklanalım, bu düşünceyi beraberinde getirir zaman artık hariciliğe gidiyor. Yani haricilik, yöneticilere karşı ayaklanmaktır temel olarak. Yani Bu yüzden haricilik ismini almıştır. Ümmete karşı ayaklanmadır. Bu ümmet arasında masum kanlarının da dökülmesine sebebiyet verir ki bir Müslümanın veya bir insanın kanının haksız yere dökülmesi demek Allah katında bütün insanını öldürmek gibidir. Bir Müslümanın öldürülmesi. Bu türden pek çok kanların dökülmesine sebebiyet verecek şeylerdir ki insanlar bunu asla hapfe almamalı. Yani mesele işte yönetici tekfir ettik şey yapmaktan ibaret değil. Bunun arkasında çok daha büyük Veballer gelir. Evet, e, böylelikle haricilikten kurtuluş yolunu da işareten izah ettim elif, bir madde kaldı. Her kim hayrı ve şerriyle kaderin tamamı Allah'tandır, Allah dilediğini saptırır ve dilediğini hidayet eder derse, başından sonuna kadar kaderilerin görüşünden kurtulmuş olur ve o kişi bir sünnet ehlidir. Demek ki bir kimse hayrı da şerri de yaratan Allah'tır, bunlar Allah'tandır derse, ve Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder derse, bu kaderlerin görüşünden kurtulmuştur. Kaderler ise günümüzde biliyorsunuz, Allah dileyeni saptırır, dileyeni hidayet eder diye saptırıyorlar. Yani kim hidayeti diliyorsa Allah onu hidayet eder, kim de sapıklı diliyorsa Allah onu saptırır diye e, tersine çeviriyorlar. Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır. Yani bu Allah'ın e, kevni takdiriyle kullara verilen e, cüz'i irade dediğimiz. Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ayet. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah bizim için ne dilemiştir? Hayrı veya şerri tercih etmeyi dilemiştir. Yani böyle bir serbestliği de iki şeyi arasındaki tercih de veren Allah'tır bize. Bununla beraber Allah Azze ve Celle... Dilediğinin gönlünü İslam'a açar ve onun göğüsünü genişletir diyor Enam 121 125'te. Dilediğinin de daraltır gönlünü İslam'a karşı yani kafir olmasın diye kimselerin. sanki o göklere çıkarılmış da bir e, daralma hisseder o yani havasız kalmış kimse gibi bir boğulma hisseder İslam'a karşı böyle bir şey hisseder. Bunlar hep Allah'ın dilemesindedir yani gönlüne açma veya daraltma. Evet. Allah izin verirse 162. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Bugün e, bir hayli uzadık. Bu meselelerin her biri esasında e, teker teker ele alınıp ayrı ders yapılması gereken meseleler ama ana ancak e, bu kadar oluyor. Süre kafi değil bunların ayrıntısına girmek için. Subhaneke Allahüme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevateke ve estağfurüke ve tu bileyk. Allah razı